Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo tülesiniz Modern Sabahlar Interstellar Bant yayını devam ediyor sevgili dinleyiciler Ve sohbet etmekten En çok hoşlandığımız konulardan biriyle Karşınızdayız Havalar nasıl olacak e, Sevgili Oktay havalar nasıl olacak Hafta sonu nasıl olacak Güzel bir hafta sonu olacak mı Hava e, Bu soru bana sorulduğuna göre Hava soğuyacak ee, donanla mı diyorsunuz? Biraz biraz üşüyeceğiz. Sadece yağmur değil. Sadece evet üşümeyeceğiz. Hava zamanda... leş gibi ya. Niye evet. öyle kibar ifadelerle açıklamaya çalışıyorsunuz? Kaç yaşında adamlarız artık. Hava durumuna canını durumu... hali geçtik ya. Ben... Ben kişisel olarak alıyorum şu anda şu kaydı yaptığımız çarşamba öğleden sonrası şöyle bir havaya baktığın zaman sokaklar ıslak gökyüzü gri sanki böyle bir insan değilim de bir sokak köpeğim gibi hissediyorum kendimi. Yok yani şu anda kuruyum sen, ama ruhum sıklam. Londra'da bir sokak köpeği gibisin çünkü tam bir Londra havası zaten, Ankara'mız. Londra'da yani, sokak köpeği mutfakta aşçı <gülüyor> Ay, ne e, salonda bir mutfakta hanımefendi. Mutfakta Danimarkalı bir aşçı. Ve Etnik köken vermek zorunda mıyız? Salonda Salon bir, bir niyok beyefendisi. Vermek zorundayız yani. <gülüyor> Anlaşıldığı kadarıyla. Peki teşekkür ederiz. Yani işte bu ıslaklıkla beraber soğuk bir araya gelince insanı bir yıpratıyor. Hani buna da şey diyorlar. Yıpratıyor dedin ürkertiyor. 42 42'ndi yağmurları da. Arkadaş 42'ndi yağmuruysa ne demekte bu benim anladığım. Türkçemizin elastik yapısını bir kenara bırakarak söylüyorum. 40 gün, 40 boyunca. gün boyunca. ikindi vakitleri olan öğleden sonralarda yağacak yağmura. Diyorsanız eyvallah ama... 42. yağmuru niye sabahtan başlıyor? Doğru. Akşam saat 7'de 8'de niye şey yapıyor? Yağmur günde 2 saat, saatten gıkımı çıkaramam. Fire, Fire mi? Yavaş yavaş sinirleniyorsun. Hayır. Sinirlenme yani. Sinirlenip de hartçoş. Dur dur gel. Bir de biz bir şey de söylemiyoruz. Kaşköş falan da yapmıyor. Ya küresel iklim değişikliği işte takvimler değişti, aylar değişti diyorlar da saatler değişti ya, bak. bak ikilinde... Bu adam da sinirlendi farkındayız sen. <gülüyor> Bulaşıcı. Cesaret i̇şte aldım ben. Cesaret <gülüyor> abi. Çünkü ortak düşmana karşı bağırıyoruz Ortak düşmanınız kim? Düşmanımız kim? <gülüyor> küresel ısınma mı? Kim ortak düşmanımız kim? İşte o. Gördün mü Ege? Yani, Bana hani ortak düşmanı göster. Küresel iklim değişikliği. Küresel Onu iklim... bulacak, onun yüzüne yüzüne bağıracak. Lanet gelsin ben. öyle küresel Hayır. iklim değişikliğine. Bir ya. de kullandığınız Aa. deodorantlara lanet gelsin. Kullandığınız buzdolaplarının o arkasından doldurulan gazlara lanet gelsin. Yıllarca ama çok güzel kok. Yahu sabun kullan be kardeşim, sabun kullan ya. Ne var sabun kullansan ne olur yani? Sevgili Çamaşırda diniciler. da sabun kullan. Mis gibi. Marka veremiyorum. Hissediniz markayı alabilirsiniz. Sevgili diniciler. Sevgili diniciler hiç ses etmeyin. Az sonra geçecek bir fırtına Benim hava, bu hava şey durumu gibi. gibi düşünün. Saman alevi gibiyimdir. Hava saman durumu gibi. veya Ama saman alevi gibi. Yağmurun da öyle olması gerekmiyor mu? Mevsim geçiş yağmur geçişi diyorlar. Geçmedi gitti sabahtan beri. Ay sen de ne dertliymişsin Ege ya. Ben yani Hadi Fahir kendi içinde tutarlı her şeye bağırıyor sinirleri. Ben bunu sokaklarda sen... koşacak bir adam olarak değil. Esnaf olarak ben sinirliyim. Adam bak esnaf kartını kullandı. Sen de bir kartını kullanacak olsan hangi kartını kullanırsın? Ego kartını mı kullanırsın nokta? Anka kartımı kullanırım ben. Ankara kartı Bence mühendislik kartını gene ortaya koy. Bunu güzel bir mühendislik açılımıyla noktala. Çünkü sen bir mete meteoroloji diye isim geldi. Yani meteoroloji mühendissin. Meteoroloji Meteor olsaydı mete zaten ağır konuşuyor. Evet. Kendisiyle. Meteorolojiye en yakın e Aramistik. ana bilim dalında seninki fire yani 25 beti, sene Öncenin esprisi espri bu değil yani hani ben okulda <gülüyor> okurken belki <gülüyor> ya hani hava durumu falan bir olarak o kartını, o kartını mı kullanmış geçen hafta ben duydum bunu Geçen hafta Kimden oldu. duydun? Benden duymadın kesin. Senden değil. Işte bizim mezuniyetimizle ilgili bir sevgili dinleyicimizle konuşuyorduk da. Evet. Oktay'da meteoroloji mezunu deyince meteoroloji mi diye bir şey dendi. Tamam o 25 sene öncesinden geliyor Ay, demek 25 ki. 25 sene önce. O, konu, o konuda. Ediyor. Hala devam, devam ediyor, ediyor. Tamam. ve umarım çok da devam eder. Yani... Sen kapattığını zannediyorsun ama ömür boyu seni de kovalayacak Ay, Sen şey kendi içinde kapatmış olabilirsin ama konu kapanmadı. Senin kapatman konunun kapandığı anlamına gelmiyor. Sevgili dinleyiciler yayın e, bugün gelelimli olacağı benzer. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo türesiniz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Şimdi programımızın başında söylemedik ama bugün özel bir kayıtla karşınızdayız. Interstellar yayınımızda bir dakika, e, şey zamanlar mi? iç içe geçiyor i̇ç, şimdi, e, şu aynen. anda. Ha. Ben nasıl açıklayacağımızı bilemiyorum. Yani programı sizin cuma sabahı dinlediğiniz, podcastçilerin ne zaman dinlediğini hiç bilmediğimiz e, kaydı. Biz çarşamba günü kaydediyoruz. Ve bu kayıt sırasında bir gün önceden kaydettiğimiz şeyler hakkında konuşuyoruz. Bir gün önce nebuoda.com'un odasındaydık. Oradan çıkmaya çalıştık. O sırada kayıtlar yaptık. Ve dinleyicilerimizle onları paylaştık. Bayağı bir veri, veri girişi oldu şu anda. Evet. Ee, ama saat 10'a kadar... Bu konu üzerinde konuşacağız. Herkes sakin olsun. Evet, yani, Şu anda yani, Ben tekrar uyarayım yani sanki diğer yayınlarımız Lalettan yayınlar da bu çok çok çok çok çok özel gibi. Ee, evet onlar da özel yayınlardı. Onlar da eski interste intersteal. Ama yayınlardı. eski yayınlardı sonuçta. Eski çoğuştan. yayınlardı. Ama yani burada ilk kez yani üç aşamalı zaman mefumu dediğimiz o e, kesişim kümesinin. Ortaya çıkardı. Net tamam. bir durumdan bahsediyoruz. Ortadaki olması. lale gibi mi? Orta, lale gibi evet. Ege, tamam. Ortadaki o üç aşamalı kesişimin yani, ortasındaki lale. Lale zaten çizerken nasıl çizerdi? Laleye nasıl gelindi ya? Yumruk tepeyledi. Evet. İşte şimdi işaret parmağını böyle tepeden bak. Sevgili dinleyiciler evet. siz yapmasanız da olur hiç şey yapmayın. Özellikle direksiyon başına O işarete bak orada nasıl oluyor. Her orada şeyde, bir lale çıkar ya. Her şeyi de düşünüyor. <gülüyor> Özellikle direksiyon başındakiler. Evet. <gülüyor> O Şimdi, gibi. emniyet bizim için çok önemli. Programımızın birinci ana kuralı daha doğrusu dinleyicilerimizin ve bizim Birinci kural emniyetini mı? Emniyeti. Hayır yoksa emniyet. ilk üç kural mı? İlk üç kural. Emniyet, emniyet, emniyet. Dört ya kural. da Almanya'dan dinleyenler için... Disiplin, das, disiplin. Un disiplin veya İngilizce için security, security, security. <gülüyor> Niyeyse onda güvenlik oldu. <gülüyor> Neyse İngilizce de değişti sevgili dinçler i̇şte, yani i̇şte bu anladın... da herkes der ki Türkçe'nin elastik yapısı hayır Alman <gülüyor> <Ondan gülüyor> İngilizce'nin elastik yapısı var Çekebilene <gülüyor> modern <gülüyor> sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler önümüzdeki saatte çok dikkatli dinleyin ip uçları yakalayabilirsiniz çünkü modern sabahlar modern sabahlar 103.1 Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlara hoş geldiniz. Bir Cuma sabahı daha sizlere Interstellar band yayınımuzda sesleniyoruz. Sevdiğim dinleyiciler, ben mikrofon başındayım. oktay İdemeci burada ve 5 milyonluk adam Fire 3 burada. Hoş geldiniz efendim. <gülüyor> <Siliyorum>. <gülüyor> hoş bulduk efendim. Teşekkür ederim. Hoş ediyorum. bulduk. Geleli çok oldu gerçi. Yani teorik olarak çok olmuş olması lazım. Evet, Bu saatin başında bir kere daha hoş bulduk diyelim. Fiyatını Yeni belirlemiş gibi bir durum oldu. Canım ama... 5 milyonluk adam olmayı mı tercih edersiniz... ...120 bine fit olmayı mı tercih edersiniz? <gülüyor> Bunu dinleyicinin takdirine bırakıyorum. Ne kadar güzel sıyrılmışım meğerse bu işten bu cevapları verirken... ...ama maalesef size soruları veremeyeceğiz. Cevaplardan bahsedeceğiz bugün. İçinden çıkılması çok zor bir şey... Arkadaşlar son günlerde içinden çıkmakta uğraştığımız başka şeyler oldu mu? Hoppa! Oha! diyoruz ve odaya getiriyoruz konu. arası konu bağlama ödülünü <gülüyor> kabul ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Tüm konuyu bağlayanlar adını alıyorum bu. Vallahi ama şey söyleyeceğim, söyleyeceğim. son dönemlerde yaptığımız en güzel aktivitelerden biriydi vallahi. Son dönemlerde yaptığımız tek aktivite diyebilir miyiz Fahir mesela? Tabii bunun da etkisi var. 2 ay önce Emminger'sa gidecektik. Evet, 2 ay önce değil, 2-3 hafta önce gidelim dedik de Oktay Yok abi çok işimiz var. Ben dedim. o günü özel söylemiştim. O kabak da benim başıma patladı. Her Avengers ya da Avengers sohbeti açıldığında bu konu açılacak. Abi Avengers o kaybetti. O gün özel bir şeydi benim söylediğim abi. Artesi günü dedim Aa, ben size tamam. gidelim diye. Abi Avengers kaybetti. O da kazandı. O da kazandı, o da kazandı, o da kazandı. hakikaten. Ee, Gaga Manjero'nun duvarlarında da imzası olan Cem'in e, güzel bir projesi vardı. Biz sizi bir odaya sokağı cayız. Ondan sonra oradan siz çıkacaksınız. İşte son dönemde çok popüler olan bir tür oyun bu ilk Japonya'da galiba ortaya çıktı. Evet, evet. Hı hı. Ondan sonra işte bir odalara giriyorsunuz her birinin konsepti ayrı oluyor. Ankara'da da çok var ilk başta İstanbul'a geldi zaten. Ondan sonra işte böyle çeşitli şifreler çözüp falanlar filanlar ben zaten, yaparak. Ben zaten bunu ilk defa Japonya'da gördüm. <gülüyor> Japonya seyahati sırasında Nagasaki Nagasaki miydi yoksa Yok hiç gitmedim Japonya'ya. Japonya'ya hiç gitmemiş olmama rağmen e, orada gördüğümü zannediyorum e, ve Japoncamın gelişmesine de bu oyuna borçluyum. Ama nihayet Ankara'ya e, bu ne bu oda.com Japonca mı? Japonca. Ne bu oda.com? Mikiyama Okay. E, Oda demen lazım orada. E, oradan gelip e, bu internet sayfasından e, ayrıntılar Öğrenilebilir. Biz oynadık hakikaten de çok zevk aldık. Çok zevk aldık. Bu arada yani normalde böyle bir aktiviteyi de yapamazdık ama isterseniz bu hafta Interstellar yayınımızı odadan yapalım diye konuştuğumuz için bunu iş haline getirerek bunu gerçekleştirdik. İsterseniz o günün kayıtlarından bir küçük kupiş sizlere. Tamam, nasıl? E, en başından mı dinleyeceğiz En başında olaylar nasıl başlıyor? Olaylar nasıl başlamıştı az sonra? Yüzük 3.1 Radyo Otudesiniz. Hoşlandan Sabahlar. Bugün değişik bir ortamdan sesleniyorsunuz. duyuyorsunuz, dinleyiciler sizde. Dostumuz Cem'in e, projesi. Ne bu oda? İsmiyle internette bulabileceğiniz. Bizim bu şu anda tarif etmemiz zor. Bir olaya geldik ve. Ne bu oda? Nasıl bulacaklar Cem? Nebuoda.nokta. Nebuoda.nokta.com. İlk defa kelepçeleniyorum ben. Sen Faiz. Cem lan ciddi. Ciddi. Evet. Şimdi. Neydi oyunumuzun adı Cem? Denek. Denek. Denek. Evet, Delik görmez <gülüyor> orayı da mı kilitliyorsun? Evet. Başladı mı süremiz? Hoca bitir, hoca bitir artık. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Kurtarın bizi. <gülüyor> Oğlum ben bana rahatsız oldu. Ben ben de biraz rahatsız oldum. Radyo otundasınız. Monar Sabahlar devam ediyor sevgili Tekrar döndük stüdyoya. Radyosunu yeni açanlar varsa hemen söyleyelim. Az önceki değişik kayıtlar bizim e, odada kaydettiğimiz kayıtlarda. Aman efendim ne bu oda diyorsunuz ne bu oda derseniz nebuoda.com'a girin de bu oda neymiş öğrenin. Nebuoda.com diyoruz ve bir kez daha ben konu bağlama ödülünü <gülüyor> kabul ediyorum. Uluslararası çok teşekkür ederim. Hayrını göre Gecim. Ne söyleyeceksin o da hakkında? Nasıl başladık? Çok heyecanlı başlamışız. Ben onu fark ettim. Evet. Ee, bir kere zaten üçümüzün birbirine kelepçelendiği, yani kaç senedir tanışıyoruz. İlk defa bizi birileri evet. birbirimize kelepçeledi. Kelepçe. Doğru mu? Ama belki Bakayım. Ee, şöyle ben bir gözden geçiriyorum. Ee, son 16 yıldır program yapıyoruz. 3 senede evveliyatını koy. De 19 sene. 19 senede hiç kelepçe. Gerçekten enteresan. E, ayrı ayrı kelepçelenmiş olabiliriz, olabiliriz. Onlar, onları bilmiyorum bak yani ben, sizin hayatınızda vallahi ben de bilmiyorum kadar... ben zaten kelepçeyi biraz şeyim yani Esafir severim misin, değil mi? yok yok kelepçeyi severim ama e, böyle insanın içinde bir ürperti de şey yapıyor yani bir tedirginlik yaratıyor bu arada şey de var 19 senedir hiç kelepçelenmedik diyoruz ama belki de 19 senedir radyoda televizyonda işte dükkanımızda ortaklığımız devam ediyor biz belki de çoktan kelepçelenmişiz e, diyoruz bir sana daha ödül... sana verecek ödül kalmadı çok teşekkür ediyorum. Benim masa ödülüm. üstündeki zımbayı ben sana e, yılın bağlama ödülü olarak veriyorum sevgiliye. Çok sağ ol. Nasıl bağlama ama bu sefer soyut bir bağlama yaptı. <gülüyor> Dostları birbirine bağlama ödülünü verdi. Çok teşekkürler. Verdi. <gülüyor> ya da verdi mi? Bilmiyorum. Vallahi, vallahi süper ödüllerle bu akşam e, karşınızdayım. Akşam mı? Ödül töreni akşamdır. <gülüyor> ödül konuşmasına geçtik vay. <gülüyor> ya konudan sapmayalım. Tamam ödülleri alıyorsun sen de. E, ne bu oda? Ne bu oda.com? Evet. Ve odadan kaçış hikayemiz. Bir de yani eğer şey varsa hani böyle kelepçelenmeye e, meyilli hastası olan evet. e, gerçekten. İç çıkmasın oradan. Vallahi çıkmasın. Güzel de bir ambiyans aslında Orada çok... oturak da var Kelepçe istemiyorsa otursun orada yani. takılsın Yani işte taktırıyorsunuz istediğiniz kadar kelepçe taktırıyorsunuz Taktırdığınız kadar ödüyorsunuz Taktırdığınız kadar ediyorsunuz. hakikaten öyle Bir güzellik oldu bize de bir kelepçelendik Aynı şey ahir ömrümüzde de hiç de kelepçelenmedik demeyiz 40 küsür yaşında bir takım adamların Birbirine kelepçelendi Ender e, şanslı günlerden birini yaşattı Bize sevgileceğim Bir şeyin de acaba itirafında bulunsak mı Baya bir kopya aldık biz yani ya ama ya kopya değil, zaten keseyim hiç kopya almamışız gibi. yok canım kere, kaç yok tane canım. kopya aldık üç kere bir kopya aldık tamam 2 3 4 bir tanesi 5 yok ya altı, o kadar olmadı yok canım o kadar olmadı ya Vallahi bir tanesi sahip. teorik olarak çözdük pratik olarak beceremedik evet, evet. çünkü parmaklarımız suyuk biz sucuk zaten pek parmak. çok şeyi teorik olarak çözdük yani ben şeyi kopyadan salmıyorum senin yan aktarları yani gözünün önündeki şeyi görmüyorsun Çekiştiriyordunuz kelepçeden ne yapayım Allah, Allah. Sevgili ne sadece bir yere değil birbirimize de bağlı olduğumuz için hareketlerimiz birbirimizi de etkiliyordu. Neyse odadan kurtulma hikayemiz. Bugün özel bir program olacak odadan kurtulma hikayemiz. Odanın yaratıcısı Cemrede de bir sohbetimiz olacak ilerleyen dakikalarda. Ama isterseniz modern sabahlara müzikle devam edelim şimdi. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Bu sabahki Interstellar bank kaydımız değişik bir e, yayın olacak bizim için. Çünkü odadan, ne bu odadan çıktık ve ne bu odanın yaratıcısında stüdyomuza konu kaldık. Bakalım sen buradan nasıl çıkacaksın diyoruz ve <gülüyor> bir kez daha konu bağlama ödülünü kabul ediyorum. Nasıl iyi oluyor muymuş? Çünkü e, biz odadayken sevgili dinleyiciler... E, şu kahkahalarıyla Cem kardeşimiz şey yapıyordu. Bizi adeta e, tahrik ediyordu. Yani ben orada o kahkahalardan tahrik oldum. E, yani tahriyi de burada yanlış anlamda kullanmayalım. Odadan çıkmak için değil mi? Evet, odadan çıkmak için bir an tahrik an evvel çıkmak için Bir an evvel çıkmak için tahrik oldum ve çıktım da. Tahrik olmuş bir şekilde. Öncelikle e, hoş geldin Cem. Hoş bulduk. Biraz daha gelir gelmez yüklendik gibi oldu ama hiç öyle mi karşıladın Cem biz dün gittiği zaman? Yok canım biz de çok güzel karşıladık. Allah için yani. Ne, ne ama kahkahalar gibi? gerçekten geliyormuş yani. hani evet, onda... Gelers. Gerildin, yani, değil mi başına gelince anlıyoruz. Ah bir de sanki. o su damlamaları da çişi olan insanlara özellikle. özellikle rüçhatı olan dinleyicilerimize sesleniyoruz lütfen sıkışık şekilde gelmeyiniz. Ama yani girmeden edin. önce de soruyoruz özellikle yani hani tuvalet ihtiyacınız varsa giderin diye. Esas ama, parayı oradan kazanıyorsun tabii, zaten tabii, değil mi? Tuvalet ayrı ücret alıyor. O da ne kadardı yani. şimdi? iki kişi geldiği zaman? İki kişi geldiği zaman kişi başı olarak söylüyorum. iki kişi geldiği zaman kişi başı ödeyeceği ücret 40 lira. 40 lira ama Üç tuvalete 50 lira galiba. Tabi tuvalete 50 lira alıyoruz. Esas ben çok ya, mantıklı. Ama çok temelden hiç bilmeyenler için şimdi biz az önce azıcık bahsettik ama sen hiç bilmeyenler için bir Öyle bir e, olayı özet geç evet Cem. Evet şimdi bu mevzu Türkiye'ye nereden yeni... geldi bu fikir aklınıza Cem hemen evet. oradan evet. başlayalım yani bizim konuştuğumuz nebo ne? Oda evet. nebo Oda ne bu Oda aslında markamızın ismi Oda fikir e, nasıl çıktı? Daha önce bir arkadaşım e, bu oyunu Dubai'de oynamış daha sonra da Türkiye'ye geldiğinde birlikte böyle bir şeyler yapalım diye bir konuştuk sonrasında e, araştırdık ki aslında Türkiye'de bu işi ilk yapacak olanlar bizler değilmişiz. Bayağı da yapılan birkaç yer varmış, İstanbul'da bir üç yer, ne Ankara'da i̇ş da dediğin. iki yer. E, i̇ş şöyle, insanları alıyorsunuz, kilitliyorsunuz bir odaya. Odanın bir hikayesi var, kendi bir e, içinde kriptoları var. Gönüllü insanlar, değil mi bunlar? Tabii gönüllü insanlar. Yani oyun oynamaya gelemez. Yani, yani bu oyunda Rıza aranıyor. Rıza tabii, şart. Evet. Tabii Rıza şart. Çünkü hani insanları alıyoruz ve ellerinden kelepçeli olarak başlatıyoruz oyunda. Tabii e, her şifrenin, her kilidin mantıklı bir açıklaması ve açılımı var. Oyuncuların da içeride ipucu almakları var. Dolayısıyla eğlence tabanlı, biraz macera, Amaç biraz odadan, heyecan. Sizin bıraktığınız yerden kendi e, becerileri, yetenekleri ve ekip çalışmasıyla o odadan çıkmak. Aynen, aynen. Buna benzer bilgisayar oyunları da var. Onu birebir içinde yaşadığın bir şey mi? Aslında evet öyle. Yani hani Yıllardır bu bilgisayarlarda oynadığımız, oradan bir şey bulup öbür tarafta... Kullandığın, Sonra puzzle'ları birleştirdiğin tarzdaki bilgisayar oyunun biz canlı gerçek versiyonunu... 3D versiyonu dönüyoruz. diyebilir miyiz? 3D. Evet. Hem 3D hem de eşekliği aslında. 2 kişi olabiliyor ekip veya kaç kişi? E fazla? 2-5 kişi beş oyunumuz. Kişi, e fazla e, beş kişi şimdi birçok oyun var. Oyunların yani her oyunun kendine göre kuralları ve oyuncu sayıları oluyor. Bizim oyun, oyunumuz en az 2-5 kişiyle oynanıyor. En az 2 olmasının sebebi de içeride belli takım çalışması gerektiren durumlar var. Hani insanın tek başına çözemeyeceği durumlar var. Onunla alakalı en az 2 kişi alıyoruz. Peki oyunun süresi var mı? Yani şu saatten sonra oyun biter çıkamadınız ve yapamadınız demektir. Falan. Oyunun Peki, süresi... sonraki müşteri geldiğinde çıkmak zorundayız galiba. Bir Tabii bir sonraki müşteri gelmeden aslında bir yarım saat önce biz bitiriyoruz. Yani 15-20 ha, dakikada var. da tekrardan oyunu kurma süremiz oluyor. O şekilde ilerliyoruz. Ee, burada oyuncu sayısı arttıkça fiyatlarımız düşmektedir. Teşekkür ederiz. Biri fiyatlar. Evet tabii kişi başına aldığımız ücret de düşmektedir. Yeri gelmişken de hemen isterseniz ben sıralayayım ücretlerimizi. <gülüyor> 2 kişi 40, 3 kişi 35, 4 kişi 30, 5 kişi de 28 lira ödüyor kişi başı. Yani Neredeyse evet. bedava. <gülüyor> Bedava dan biraz pahalı. <gülüyor> evet sevgili dinçiler. Belki fark etmemişsinizdir ama keyifli de bir sohbet Peki oluyor. Nasıl, nasıl ulaşacaklar Cem size bu bize, ulaşmak istediğim de... neydi Denek değil mi oyunumuzun Denek odada. oyunumuzun ismi Denek ee, bize ulaşmak ve detaylı bilgi almak istediklerinde yapmaları gereken www.nebooda.com'a girmek hı hı. ya da 0850 622 677 2267 oğlu telefondan bize ulaşabilirler. Burada da bir şifre olabilir. Bu rakamları doğru bir şekilde girmek lazım telefona. Bir de şu var. Cem biz grafik tasarımcı olarak biliyoruz. Gaga Manjero'nun duvarlarında imzası var. E, Yaratıcı işler yapıyordu. Bu senin yaptığın işlerin bir devamı mı bir benzeri mi yoksa bambaşka bir şey mi? Nasıl Aslında, değerlendiriyorsun? Yani bu işe giriş Hikayesi de birazcık şöyle oldu. Ben hani sizler de biliyorsunuz, mekan müdahalesi yapmaktan keyif alıyorum. Yani hani mevcut bir mekana dokunup onu değiştirip başka bir anlam kazandırmaktan keyif alıyorum. Bu işte hani hem ticari yanı bir kenara odayı sıfırdan yani çünkü şimdiye kadar işte kafeler, işte kitapçılar o tarz yerlere bir takım müdahalelerimiz oldu. Ama burada konsepti de insanın kendi belirliyor olması. İşin ucunu çok açıyordu o yüzden çok heyecanlandırdı ve girmek istedim bu işe. Valla nefiste bir iş çıkmış ben dün gittiğim Eyvallah. zaman beklediğimden daha iyi bir şeyle karşılaştım. Bir an önce de ikinci oyunu bekliyoruz. Aynı evde Aynen. bir denek oyunu var şu anda ama evet. ilerleyen günlerde çok yakın zamanda bir oyun daha eklenecek değil mi aynı mekana? Evet aynı şu anda. an hazırlıklarımız sürüyor yani oyun için belli alanımızı ayırdık zaten ilk mekan tuttuğumuzda da o alan ayrılmıştı. Şimdi bir takım çalışmalarım sunuyor. İlk oyunumuz aslında yani tepkilere dayalı iyi bir oyun olduğu söyleniyor ama bizim asıl iddialı olacağımız oyun ikinci oyun olacak. Öyle mi? Evet. Yani orada birazcık daha bu konsepte farklı bir şeyler getirme düşüncesindeyiz. Bakalım başarılı olabilirsek. Vallahi. Bir konsepti de anlatır mısın bir hikayeyi bize böyle kelepçelendikten sonra bir hızlıca anlatın ama Tabii. bizim başka türlü bir sohbetimiz olduğundan... biraz yanlış anlamış olabilirsin şey sen doğrusunu anlatırsın. Gelen, yani. olay, e, dışarıdan gelen birisine nasıl anlatılıyor olay? Hikaye örgüsü e, insanlar üzerinde biyolojik araştırmalar yapan bir profesör tarafından kaçırılıyorsunuz. Kendinize, kendinize geldiğiniz anda da ellerinizden kelepçeli bir hücre içerisinde e, kilit altında buluyorsunuz. Hikaye buradan başlıyor... Kaç bölümden oluşuyor oyunumuz? Kaç bölümden oluştuğunu aslında burada söylemeyeim sürprizle kaçmasın. Ama ee, işte oyun ilerledikçe hikayelerde değişiyor. Onunla birlikte karşınıza bir takım problemler çıkıyor ve siz bu problemleri bulduğunuz Çöz bir takım ayıtlar ve ee, parça birleştirme yeteneğin sayesinde birleş, çözüyorsunuz. Hikayede şunu da belki eklemek lazım. Ee, siz kelepçelendikten sonra yani biz dün kelepçelendikten sonra anlıyoruz ki aslında bizden önce de Buradan buraya biri kilitlenmiş ve kendi imkanlarıyla kurtulmuş. Yani aynen. onun tecrübelerinden de faydalanıyoruz aynen, aslında. Aynen aynen. Yani, yani o oyunda o size zaman. ışık tutan, ipucu tutan sizden önce bu işten kurtulup kaçmış olan insanın size yani bir sonraki kilit altında tutacağı. Onların ayak izlerini bırakıyor. takip ediyoruz diyebilir miyiz Cem? Sütüm, sütüm, sütüm, fahir, keyifli özet cümlesi ödülünü sana vermek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Valla buradan Peki... dinleyicilerimize e, tekrar söyleyelim. Gerçekten çok eğlenceli e, bir saat artık yeteneğimize göre 30 dakika dakika da olabilir. 15 dakika e, da olabilir. Da Siz göre, kardeşim. kendinize göre artık o havaya girmenize göre e, çok eğlenceli bir bir saat en azından e, geçirmek garanti. Biz çok keyif aldık. Cem bir hiç, şey ben de soracağım bir uyurun. şey. Seyit tam böyle final bağlaması gibi ise önce söyleyeyim. Şeyi de ekleyeceğim. O çok rahatlatan bir cümle oldu çünkü benim. E, oyunun başlangıcında şey dedin ya. Herhangi bir fiziksel güç, kuvvet bilmem ne gerekmiyor diye. Evet. Şöyle bir düşünüyorum nasıl kurtulduk aşamaları düşünün. Bir tek çömeldik biz. <gülüyor> bir yerde bir öyle bir fiziksel bir hareket vardı. Onun dışında herhangi bir zorlayıcı Aynen. bir şey yok tabii mi? onu tabii ki. Yani güvenliği çok ön planda tuttuk oyunu tasarlarken aslında. Yani özellikle dikkat ettiğimiz bir durumdu. Yani her yaştan ve herkesinden insanın rahatlıkla ve güvenli bir şekilde oynayabileceği bir hikaye. Yani konu biraz gerilim ama gerilimi sadece psikolojik olarak geçiyorsunuz. Herhangi bir fiziksel anlamda gerici ya da zorlayıcı bir unsur yok. Çömeldik dedi. Yani çömelmemiş de olabiliriz. Yani bizim, ne yapmış bizim oyunumuz uzun olduğu için çömermiş olabiliriz. O da bir Belki bir şey e, ufak tefek arkadaşlarımız daha ya rahat geçebilir. geçebilirler. Peki şeyi soracağım. İkinci defa gidenler. Mesela ben şimdi başka birini götürmek istesem. Ne yapmam gerekiyor? Hiç oyuna karışmadan. Bence öyle değil falan birisi. Gözlemlerinden herkese. tavsiyen mesela? Aslında şöyle oluyor. Şimdi daha önce de bu tarz bir olay başımıza geldi. Bir arkadaş oynamıştı bir ekiple. Sonra başka bir arkadaş grubuyla geldi. Ona da şöyle bir eğlence. İkinci geldiği eğlence. gruptakilerin haberi var mıydı yoksa hava atmak için mi? Geldi? <gülüyor> Yok aslında haberi vardı. Biz arkadaşı baştan direkt o zaman da şöyle yapıyoruz. Arkadaşı alıyoruz. Diğer arkadaşları içeride oyun oynarken oyunun kontrolünü birlikte yapıyoruz. Şimdi oyunu oynatması da bir eğlence çünkü biz kamerayla izliyoruz içeriği evet. ve Hı. o durumlar farklı e, güzel anstananeler yaratıyor. Dolayısıyla da hani oyunu oynamış ve bir sonraki arkadaş grubuyla gelen kişileri Alıyoruz biz kontrol odasında birlikte oyun oynatıyoruz. O da ayrı bir eğlence oluyor. Peki Cem çok teşekkürler. Hakikaten hayatımıza güzel bir renk oldu bu. Programımızı ilerleyen dakikalarında da e, dinleyicilerimiz o anları e, birebir dinleyecekler. Çok teşekkür ediyoruz bir kez daha sana. Hem ben programa konuk ederim. olduğun için hem de bu odayı kurduğun için. Ben çok teşekkür ederim tekrardan. Modern Sabahlar, Modern Sabahlar. Modern Sabahlar Radyo Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Özel bir yayınımız var. Odada yaptığımız kayıtları bugün sizlerle paylaşıyoruz. Odadan kurtulma hikayemizi an be an sizlerle diye bir kez daha yaşıyoruz. Ben dinledikçe tüylerim tekrar ürperiyor. Özellikle ilerleyen dakikalarda dinleyeceğimiz o kelepçelerden kurtulma anı hakikaten de bir şeydi yani. Travma. O, o an benim için zaten kurtulmuştuk. Şimdi kuralları ne, ne bu odanın nasıl bir şey olduğunu falan... Az çok cemden dinledik ama e, yani <gülüyor> Allah Allah Allah Allah, Allah Allah Allah ne zaman yani dinledik Allah. Az önce dinledik sevgili can ama yani bu ilerleyen dakikalarda dediği Ege'nin e, hemen az sonra dinleyeceğiz kayıpta orada ne oluyor e, kelepçelerden önce ben kurtuluyorum bulduğumuz çözüm e, tamam, e, sayesinde hepimiz... hayırlı yani ondan sonra sen en sonda da Ege ama o kadar yani bir sinirler var orada sevgili dinleyiciler. O sinirleri kay, kaydı dinlerken hissedeceksiniz ama orada sinirlenen değil, şimdi önce ben, ben sinirleniyorum. Bir miyim? Yani önce bir, ben bir, sinirleniyorum gereksiz. Bir benzetme yapacağım. Sonra sen sinirleniyorsun fare evet. ama yani orada sinirlene değil, sinirlendirene bakın. O kadar takım çalışmasının ne kadar önemli olduğunu ortaya koyan bir şey bu. Evet. Yani böyle şey gibi düşünün. Sevgili dinleyicilerimiz de öyle düşünsünler. Çok e, küçük kabahatlerine çok sıkışık bir durumda ...lavaboya gittiklerini ve lavaboda fermuarlarını bir türlü açamadıklarını düşünsünler. Tamamen onun gibi. A aslında Yani öyle. aynısı. Veya lavaboya gittiler. Orada ondan önceki adam girmiş tuvalete ve o fermuarını açamıyor. Onu bekliyorsun evet. gibi bir durum. Yani, Çünkü aslında senin beceriksizliğin değil, değil de. Değil. Senden önceki daha doğrusu seni kurtaracak adamın beceriksizliği. Evet. Yani bir, şey. bir ferakla bu kadar yakın olup. E, ferahlık e, ama bir türlü de e, o ferahlığa ulaşamam. ama. hali. Aldığımız kopya sayesinde ben e, çözümü görüyorum. Hı hı. Ama Ege o sırada bana bakmadığı için başka bir yerlerle ilgilendiği için ben orada bir sinirleniyorum. E, gözü haydi. görmediği için olabilir mi oktay? Ne olmadığı için? Gözü görmediği için olabilir. Mi? Gözü de görmüyor zaten evet. Gözü, gözü de görmüyor. görmemesi ayrı bir olay. Bir de e, nasıl diyeyim? Bir de ukalalığın da var gözün görmemesine rağmen. Bu de... kör, hem ukala. Bu yayını dinleyip de özeneceklerin de e, keyfini kaçıracak şeyler söylemeyelim oradaki heyecanını bozmayalım keyifli, diye uğraşıyoruz. Çok keyifli bir şey ama... Ama tak, şu var takın. yani e, etrafa bakacaksın yani orada bir atmosfer var öyle kuru kuru onu çözeyim bunu çözeyim falan değil orada o kadar kaç defa siz insan üstünde deney yapılan laboratuvara giriyorsunuz? Bir o tip, ben daha önce bulunduğum için o tip ortamlarda birebir yapılmış yani. Orada. Ege 3 sene kadar e, Indianapolis'te böyle çalışmaları oldu. <gülüyor> <gülüyor> Pek çok özel yeteneğimi de mesela utanmama gücümü oradan kazandım ben. Mesela, Göz görme, senin gözlerin de orada mı bozuldu acaba? Bu arada böyle bir radyoaktif bir şey gözüme sıçırdım. Wolverine zaten senin şey arkadaşın değil miydi? Denek o, arkadaşın değil miydi? Canım. O aldı başını yürüdü X-Menlerle. O söylerdi çok güzel Wolverine dostlar gülüme varayım diye şarkısı vardı. Hep beraber geceleri Allah değil mi? Güzel Onda da Allah, ayrı Allah. bir programda anlatabiliyoruz. Allah yani. Allah konular iç içe geçti sevgili dinleyiciler ama yani Fire orada demin verdiğin e, küçük kabahat örneğini devam ettirecek olursak sen önce Ege'ye sinirleniyorsun hı hı. ondan sonra hemen akabinde de kelepçeleri açamadığım için e, bana sinirleniyorsun ben orada biraz şey olmuştu niye sinirleniyor ki işte açacağım şimdi falan diye ama yani şimdi hakikaten dinliyorum da sinirlenecek şeyler. Ya, yani Ama hak veriyorum sana. Belki de o benim sinirli yapımdan da kaynaklanıyor olabilir yani. Orada o başka şeylerdi. de. ilerleyen dakikalarda senin yapımla ilgili çok önemli ipuçlarına dinleyicilerimiz kavuşacaklar. Mesela dünyada senin en çok etkilenen şeyin en aktar olması. <gülüyor> evet <gülüyor> onu da dinleyeceğiz. <gülüyor> Arkadaş Bu anahtar görünce dayanamam. Sevinme hakikaten e, kolay kolay karşılaşabileceğimiz bir şey değil hayatta. Bir de e, şu da var iyi ki program için parça kaydetmeye karar vermişiz Yoksa biraz daha küfürlü, belki haddinden fazla gerginde olabilirdi. Yani o enektar coşkusu dışında e, bazı sıkıntılı anlarda da değişik şeyler söylenebilirdi orada. Evet, Allah'tan canım, yani e, ne diyelim? Sağ duyuk kazandı. Evet, Sağ kazandı. Sağ kazandı. E, bir de neyin kazandığını e, Ege en son kelepçelerinden kurtulmuştu. Ege kelepçelerin kurtulduktan sonraki bir zafer nidası var. O çok önemli bir film ismi aslında ama onu nedense bir zafer nidası olarak kullanıyor. Ee, az sonra dinleyeceğimiz hemen bu konuşmamızın ardından dinleyeceğimiz kaydın son kısmını e, aman dikkat diyoruz da şimdi. Evet, e, bu saatin son parçası olsun bu tamam. ee, kutudan kurtulan kurtulmuştur. İlk, ilk başarımız hiç aslında. Bizim Değil mi? Evet. İlk başarımız. Nasıl? Ee ha, yani, bu odadaki ilk başarımız. Ne bu odadaki ilk başarımız? Bu pek çok başarımız var. Yo, hayattaki de ilk başarımız <gülüyor> diye Şöyle. Benim şöyle için desen. hayat ikiye bölündü. Ne bu odadan önce ve ne bu odadan sonra. Daha önce giren fahirle çıkan fahir aynı fahir miydi? Vallahi giren fahir Sıfır çıkan fahir 5 milyon. 5 milyon. Evet. Ben senin <gülüyor> başarılarını ne bu odadan önce diye bölmeyi isterim, ne bu odadan sonra diye. Oktay, yani yılın bağımlı ödülünü aldım. Ama... Vallahi sana şuradan bir tane <gülüyor> yapıştırıcı ufak... ödülünü veriyorum. <gülüyor> Konuları birbirine söylerdi. çok güzel yapıştırıcı. Neither için. nor anlamında kullandım. Dikkat etmişsinizdir. Ha. Evet isterseniz Hayır, bütün esirlerimiz bile... yaptığımıza göre kayda geçiriyoruz. Şunu da söylemek istiyorum. Biz o odaya girdiğimizde aslında biraz bölünmüştük Her koyun kendi Nasıl? bacağından. Aslında gibi bir mantığımız vardı. Hepimiz birbirimize şüpheyle yaklaşıyorduk. Kafa olarak. Kafa yani hava olarak öyleydi. Yani evet. herkes kendi derdindeydi. Bir an evvel buradan çıkayım işime gücüme gideyim diye. Ama o kelepçe bizi birbirimize bağladı ve ancak bir takım olarak çıkabileceğimizi o an fark ettik. Ve ondan sonra bir daha hiç ayrılmadık. Bana öyle geldi. Ve 15 10 dakika 1'de de böyle bir şey vardı çünkü. Abi ben şeyden de çok etkileniyordum. Surveillance'dan da çok etkileniyordum. Orada da mesela... E, yeri geldiğimizde, yeri geldiğinde birbirimize en ağır lafları, en hakarethane, e, efendime söyleyeyim, en sert şekilde eleştirebiliyoruz. Ama takım olduğumuzu, çünkü orada bir neye karşı mücadele ediyoruz? Doğaya karşı. Doğaya karşı. Burada odaya karşı, karşı. odaya karşı. Odaya karşı. Bir ve zamana karşı. Ve zamana karşı bir mücadele veriliyor. Ve o mücadele esnasında en sevmediğin insan bile senin dostun, haline dostun senin kurtarıcın Yeri geldiğinde anan, baban, kardeşin hepsi de canın Yarınlarda. senin. Evet gerçekten de takım olduğumuzu hissettiğimiz anı paylaşıyoruz şimdi sizlerle modern sabahlarda. Abi çok şu anda... Evet, ya. Hayır kimse bizim var yemin ediyorum diplomalarımızı alacaklar. Bir de kafa var. Fay mikrofonu konuşursan... Ya mikrofona konuşuyorum. Kaydağım. O çünkü... Evet programımızın... Bu özellikle... ya, ben şeyden korkuyorum bir süre sonra şimdi küfürlü konuşmalar olacak diye korkuyorum Ege evet. şu dolaba bakmanı istiyorum Ege bırak onu Ege ya, ya ne tamam. sevgili dinleyiciler sevgili dinleyiciler bu buraya odaya gelirseniz geleceğiniz adama dikkat edin Hele de birbirinize kelepçeliyseniz Ege bırakır mısın onu Ege Oktay'cim bize ilkin versinle şifre çözme. Hem gözü görmüyor hem ukalaya ya. Asılacağım, tavana kadar asacağım adamı ya. Evet. Oktay valla Aynen. sana da bağıracağım. Üç tane anahtar var orada ya. Hepsi farklı olabilir mi Fatih? Evet. <gülüyor> Beş tane anahtar var. Üç değil. Onu. Oktay. Efendim üç kişiyiz yetişemiyoruz. Şifre olabilir. Bak şimdi sizi burada bırakıp gideceğim. Ben kelepçemi açtım çünkü. Tamam. Bu da Bu da değil. Bre ilmiş. yetişemiyoruz. Vuhuu. Haydi. Faili de kurtardık. <gülüyor> Haydi. Egeciğim valla kusura bakma. Ege'yi kurtaralım mı kurtarmayalım mı? Şu anda odadaki rekor 39 dakika. Biz 13 dakikayı doldurduk. Da Ciddi mi diyorsun ya? Evet vallahi. yani bu da. Abi gençlerle gelmek lazım böyle yerlere. Benim evimde bir tarih şanslısı var. Bundan kesin bir şey çıkacak orada. Açtın Biraz mı? Biraz da senin istemen lazım Ege, kelepçenin açılmasını. Oktay şöyle başlayacaksın, niyet ettim, eyledim. Niyet ettim. Eyledim, niyetlendim. da çastık için kelepçenin açılmasına. Kelepçenin açılmasına. Anahtar dönüyor. Oktay daha çok sıkıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Kavcay <Kalacağım> Bici! <gülüyor> Açıldı mı? Yok. <gülüyor> o zaman niye kandiyosun? Oktay iyice... <gülüyor> ne yapıyorsun, ne yapıyorsun? <gülüyor> anahtar kırıldı mı anahtar kilidin içinde kırıldı A açılıyor olması lazım abi başka bir anahtar deneyiz sıkıştı tarzı. sıkıştı sıkıştı, sıkıştı. sıkıştı. sıkıştı. <gülüyor> şu anda kişi sıkıştı evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. E bak gelin lupa geldi kahkaha gelecek şu anda çok evet. işte ha. işte show shank yani esaretin bedelinin sonuna geldik modern sabahları Modern Sabahlar. Sabahlar. Radyo Tülesiniz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sana severler yeni bir saatin başından hepinize bir kez daha günaydın diyoruz. Interstellar yayınımız bugün özel bir bölümde devam ediyor. Ne bu Oda. ayrıntılarını bulabileceğimiz Oda'dan kurtuluş hikayemizi sizlerle paylaşıyoruz ve başarılı olduğumuz anları özellikle yayına taşıdık. Daha önce Cem Löz konuşurken altını çizdiğimiz bir şey vardı. Bu odadan kurtulmak için fiziksel herhangi bir beceriye ihtiyaç duyulmuyor. Ama evet. gördük ki gözlerin iyi görmesi şart. Valla bu oyunun bana kazandırdığı en önemli şey. Ben biliyorsunuz bir süre önce optik dünyasına girdim gözlük takıyordum. Sonra dedim ki aman olmuyor yani böyle gözlükle takılmıyor diye. Oyunu oynadıktan sonra efendi gibi kaç günlerdir gözlüğümü takıyorum huzur içinde görüyorum. Gazetemi okuyorum. Efendime söyleyeyim. Ve gördüğün kadar ödüyorsun. Gördüğün kadar. Ve şifreleri rahatlıkla çok son derece rahatlıkla şey yapıyorum. Burada dinleyicilerimiz eğer gidecek olanlar varsa efendim uzak gözlüğü, yakın gözlü mümkün mertebe yanlarında bulundursunlar efendim. Bahsettiğimiz şeyler de temel hayatın içindeki bazı şeyleri görmek. Normal şifreli anahtarlıkları falan filan açma sıkıntısı yaşadık biz. Evet bir onu yaşadık bir de önünde önündeki yani bazı insanların başına geliyor ya da işte atıyorum çoraplarım, mavi çoraplarım, soket çoraplarım nerede diye bakarsın çekmeceyi açarsın. Orada gözünün önündedir de görmezsin ya. Evet. Hani vardır ya bağırırsın. Nereye koydunuz benim mavi soket çoraplarımı diye. İşte Hepimiz aynısı. Hepimiz zaman zaman nerede benim mavi soket çoraplarım diye haykırmışız. Evet. Onu onu da biraz daha dikkatli biraz daha e, ne derler gönül gözüyle. Ben e, çok bozuldum ama gözlerim bu kadar bozuk olduğunu. Hiç bozulmay senin gözün bozuk e, efendim benim kafam bozuk. Fahir'in bir tarafı bir morali, şey, morali bozuk. morali bozuk, sinirli ama yani ben ilerleyen dakikalarda az sonra dinleyecek e, sevgili dinleyicilerimiz de orada görecek ki yani bu oyunda sadece bu oyunda değil ne bu oda e, tıpkı hayat gibi. Yani orada senin yanında e, inanan bir adam varsa, senin Doğru. yanında güvendiğin bir adam varsa. İnanan dedi nokta biraz açıklar mısın? İnançlı. E çünkü sen çünkü orada bir Hep İngiliz ve... anahtarı seti kullanıyorsun ya Fahir. Evet, evet, Hemen evet, az evet, sonra evet. dinleyeceğiz. O ki ben ona alien seti diyorum. 8-9 sey alien seti demişim. E, orada yani senin o güvenin var ya. Beni o kadar rahatlatıyor ki. Yani o anda da öyle. E, az önce kaydı biz kendi aramızda dinlerken de öyle. Biraz sonra dinleyeceğimde de öyle diye tahmin ediyorum Fahir. Yani o yüzden takım çalışması. O yüzden yani gözünün görmemesine çok takılmayın. Bir de şu var ben pek çok kez yani o odada bulunduğumuz anlarda e, biz herhalde buradan çıkamayacağız. Çocuklarımı bir daha göremeyeceğim. Ne Ali'nin ah, yüzünü göreceğim. De, de yani, dedim. Atlas'ı dedim kesin dedim göremeyeceğim. Bu odada dedim. kalacağız dedim. Bir de Yıllar sonra gelecekler yaşlanmış cola vardı. bir adam Evet. Belki onu isteriz dedim. Yani Başka bir şey de yemeyeceğiz. Ama öyle anlarda e, canım, birimiz bir yerli... yılgınlığa düştüğü anda. Diğeri onu, diğer onu ayağa kaldırdı. Yani o da en çok hoşuma giden o oldu yani. Mesela o hani birbirimizin çatallarını gördüğümüz yer vardı ya. Evet o, o yüzden. Evet o biraz beni rahatsız etti yani. 19. Yıldır, bir şey beraber bunu. esnasında. Ee, nasıl kelepçelenmediğimiz gibi hep beraber Cem'e. O gözle bakmamıştık. Ee, o Herhalde gözle bakmadık, o... bakmadık ve birbirimizin çatalına bakmak durumunda bırakıldık. Böyle benim esnafı. ağrıma giden şey oyunla ilgili tek belki de eleştirdiğimizde Benim bir üzüldüğüm şeyde Fahir sen kimsenin çatalını göremedin çünkü en önce sen girdin ee, oraya. Yani ben yani, <gülüyor> <gülüyor> ben biraz ona da bozuldum. Bir tur yani... daha dönelim diyordu zaten içeride. <gülüyor> ben anlam <gülüyor> veremedim derdi başkaymış o zaman yani ben giden dinleyicilerimize bir kez daha gidecek olan dinleyicilerimize nasıl gözlük uyarısında bulundum Yüksek gibi, belli pantolon yüksek Yüksek belli pantolon veya yüksek belli don, don. giymelerini don. tavsiye ediyorum şiddetle. Bir de ben mesela yeni, sizde yeni keşfettiğim özellikleriniz de oldu. Yani bilmem kaç senedir biz beraber iş yapıyoruz, tanışıyoruz falan filan ama ben Ege'nin ortama girer girmez bir sürü şey olan bir ortam düşü var işte. Orada bir şeyler var, askılar, dosyalar işte falan. O ama ama orada televizyon varsa adam gider gitmez televizyonu açtı. Açmaya çalıştı. Açamadı tabii da. Tabii açamadı. <gülüyor> açamadı. Açamadı ama ben böyle bir özelliği olduğunu bilmiyordum mesela gibi. Demek ki. Allah ya o hepimiz de var ya. Ortamda televizyon merakı. Evet televizyon var. Ortamda bir televizyon var. Biraz da açız. size güvenden yani. Bak, Allah'tan ben ortamda bir, şey... bir radyo yoktu. Hemen oradan bir açacaktı güzel bir müzik koyalım. Tatlı Hem tatlı, tatlı görelim tatlı tatlı. Ha, ben şey düşündüm yani size güvendim bu adamlar buradan çıkma yolunu bulurlar. Ben de kenarda bir tatlı bir şey yakalarım belki televizyondan. Valla öyle takıldığına gene yalan söyleyeyim. Şimdi oyundan çıktıktan sonra ya biz onu onu nereden bulduk falan diye oyunu tekrar sana anlatmak durumunda kaldım. Ama kaldık. ben de pek çok şifre. Daha doğrusu da herhangi bir şeyim bu da şifre olabilir diyerek size de bayağı Tabii. bir şey, şey yaptın evet Bir de ben e, bu şimdi az sonra dinleyeceğimiz kay kaydı yine dikkatlice dinleyeceğim. Çünkü hem olayı yaşayan kişi hem sonrasında kaydı dinlemiş kişi olarak ben failin kaç sefer anahtar dediğini Hı -hı. daha doğrusu ...anahtar diye bağırdığını... ...çünkü demiyordu. O ben bir heyecan, o bir coşku... Sayamadım. Evet. Buradan ben, dinleyicilerimize de... ...saysınlar tavsiyesini saymadım, vereceğim. Sayamadım, sayamadım. Sevmelere be seni ben diyorum. Ben yani. de... Yani olayın heyecanından mıdır bilmiyorum ama... ...ben hiç Fahir'in anahtar dediğini duymadım. <gülüyor> bir takım sesler çıkardı. <gülüyor> Belki senin kulağında anahtar olarak... Aksanlı bir, o. ...yankılanmış olabilir. Bakalım dinleyicilerinin... Aksanı var. Ne bu odanın aksanı. failin herhangi bir yerinde... Anahtar dediğini duyabilecekler. ve dinleyeceğimiz kayıttı. Yaptınız mı? Bir dakika yapıyorum abi. Üst üste, yani üst üste eklenmiyor bu. Tamam, 11, 20, 33. Tamam abi, gelin, gelin abi. Abi buradan bir tane alien seti çıktı. Bir tane damacana bir şey çıktı. Bir, bir tane de şöyle çanta çıktı. Anahtar bir dakika bir dakika. Bu? Anahtar buldum, anahtar. <gülüyor> Anahtarı buraya koyacaksın abi. Anahtar al. Ha anahtarla bunu aç. Fire en şu anda önünde bir Alliance seti var. Ben her şey Alliance City diyorum. Fark ettiniz değil mi? Evet. evet. bir saniye dur. Bu değil. Bu değil. Bu değil. Boya yem mi fire? Boyamışlar onu. Hah? Boyamışlar onu. Ha. Normalde o tamam. Evet şu anda en büyük daha geçiyoruz. Onu menteşeden açacağız. Ama ne olacak bakalım? Açılacak tabi pamuk gibi açacak. Ustanız konuşuyor. Yani de çok kritik bir şey. <gülüyor> bir şey diyeceğim şuradaki hemşireyle bir şey yapmadık. İstersen... Kırmızı, Kırmızı, Kırmızı düğme... Kırmızı düğme var mı? Kırmızı nokta var mıydı hamstırın üzerinde? Orada hocaya... Hoca, aç abi aç aç aç aç aç. aç aç aç aç aç. Aç aç aç aç aç. Aç aç aç aç. Freedom! Aa, buradan mı gireceğiz? Beni takip edin. Ay Fahir. Şu anda... ilk giren Fahir'di Orada, sevgili Fahir. dinleyiciler. Bezer. İkinci giren benim. Ege lütfen. Biraz seviyeli olursan. Freedom! Evet. Sevgili dinleyiciler giriyoruz şu anda. Ağdur. Burada da yine var, bitmedi. Orası da mı kilitli? Gel yani ya burası da Bir dakika kilitli. abi, Ege'yi bekleyelim. Dur. Ege! Geldin mi? E Geldi. Burada ne vardı ya? Aa, şeyi getir. Hadi. Ege! Hacı, Ege. dışarıda şeyi buluttun, anahtarı buluttun büyük! <gülüyor> ya yani öyle anahtar, anahtar Ege, hazır gelmeden şeyi, o yuvarlak şey var ya Ege. Onu getir, onu diyor. Bunun bu adamın başına bir şey gelmesin abi içeride. Yani başına bir şey tek başına gelecek. tek başına kaldı. Televizyon görür görmez açan sanatçımız kimdir? Aa bak şurada <gülüyor> yazıyor. Şurada şey var. 357. Deneye gel. 357 ve 753'ü deneyeceksin. Bana biraz ışık tutar mısınız? Faydi mikrofonumuz. 357 ve 753. Şifreleri söylemeyin. Gözü gören bir <gülüyor> arkadaş gelebilir mi? Abi <gülüyor> onda mı görmedin? Dur. Görmedin mi hakikaten? Vallahi görmüyorum. 357, 753. <gülüyor> Aç bakayım. Aha vallahi burada. Aha aha enaklar. Bayım enakların nesini botlayayım. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. 103.1 Radyo Tünesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. NebuOda.com'un odasından çıkış hikayemizi paylaşıyoruz bu sabah sizlerle birlikte. Dinleyeceğimiz yani bu sohbetin sonunda dinleyeceğimiz parçada da o zafer anına şahit olacaksınız sizler. Ama o anı gelene kadar neler yaşandığını bir biz biliyoruz. Ee, bir de Allah. Ben görmedim çünkü büyük bir kısmını göremeden e, odada yaşadım ama aslında bir yerde birisi bir ışık yaktı ya orası çok güzeldi. Neresi? Göremiyorum göremiyorum derken yani şimdi her tarafta şifre falan bir şeyler çözmeye çalışıyoruz o yüzden duvardaki en basit ışık Allah'tara dokunmayı akıllı edememe gibi onu, anlar oluyor. Ben acıklı bir şey söyleyeyim onu üçümüzden biri yapmadı ee, sağ olsun Cem dışarıdan girip, <gülüyor> dışarıdan müdahale ışığı açtı prize bastı ee, her şeyde o kadar şey olmayabilir ee, şifre dolu olmayabilir. Girdiğiniz zaman sağ sola bir bakın. Elektrik birisi var mı? Ya Efendim, bir şey olacak. var mı? Anahtar Açık, var. Açık, berrak bir zihinle gitmenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Doğru. Mümkün mertebe tok karnına, hani tok karnına dediğim yemekten en az iki saat sonra Doğru. gitme. Çünkü ağırlık yapar, rehavet yapar. Kan otomatikman nereye pompalanıyor? Beyine. Hayır. Mide. Şimdi yemek yedin, nereye pompalanır? <gülüyor> Mideye. Bir sonraki sorunun cevabını verdin Ege. Sonra Heh. midede sonra. onu hazmettin. Hazmettikten sonra kan nereye pompalanır? Beyne. beyne. beyne. Heh, bak bu sorunun cevabı işte. Beyin pompası anında gideceğiz o zaman. Evet. Beyin pompası anınıza denk getirmeye çalışın derim ben. Çok güzel dedin Fahir. Ee, bu son kaydımızda bu başarı anında bir musluk şeyimiz var. O musluk ben şeyinde şunu... sen biraz laf mı sokuyorsun Oktay Fahir'e? Evet, çünkü bu, mühendis olduğu için yani biz evet. sosyal bilimci insanız. ben bugün yayında tamam, ben de 45 matematik, senedir matematik yayında dizim, sen, de yani sen temel bilimler ben, ben temel sosyal bilimciler bilimler. beyefendi mühendis olduğu için illa bir takım bir yerden bir Ama laflar sokacak. Şöyle, şimdi, orada şöyle orada ben mi olayı söyleyeyim? anlatabilir miyim? Buyurun ha, Şimdi Bey. Önce ne olduğunu bir anlatma. Ya, şimdi temel fizik ve temel kimyadan başlayacak o kadar bilgilere sahip olmanız sahip olmanız yeterli olacaktır sizler için. Suyun iyi kötü bir kaldırma kuvveti olduğunu biliyor muyuz? Eyvallah. Herkese göre değişik olsada Bu noktaya kadar kabul ediyoruz. Ha şimdi o esnada orada benim yapmaya çalıştığım şey. Biz hani yaptık bir şeylere bir şeyleri dolduruyoruz. detayda vermek istemiyorum ama orada bir dıkanma oldu. Bir dıkanma olunca ben oraya elle müdahale etmek suretiyle e, olayı çözmeye giriştim. O esnada... Tamamen 20, 20, 20, iyi niyetinden. Iyi niyetimden, i̇yi niyetimden. Zaten hani derler ya... Dostunu nerede tanıyacaksın? Bir odada, hayır tatilde, bir de gerilim altında odada, gerilim altında Alışveriş Alışveriş da, odada. Vardı. Yani alışverişte vardı, alışverişte, yolcuğunda, bir de askerde de olabilir, bayağı da yani Tanıma fırsatı var yani dostum. Sen tanımak yani. ister, sen tanımak ister. Bir insanın tanımayı istemekle başlayacak evet. her şey. Tanımayı doğru. istiyorum. Ben de Oktay'ı tanımayı istiyorum diye hep geziyordum. Bak aylardır dolanıyorum. Oktay seni tanımayı istiyorum, tanımayı istiyorum bir. <gülüyor> Kısmet o güneymiş. Yani. Ben de, ve yani ve sen tanırken ben de tanıtım. E yani ben, ki, ben de Oktay bir günden bir güne gidip de seni tanımayı istiyorum demiştim yok. Bana da bir bedavadan tanımayı isteme şey fırsatı oldu. Bir şey söyleyeyim mi? Bu ne bu oda? Benim kendimi de tanıma fırsatı. Oktay Bey yılın bağlama ben, ödülü diye bir şey yani kalmadı. Ben sana daha bir doğrusu biraz paket lastiği vereceğim. Benim kendimi tanıma fırsatım oldu. Çünkü ben e, suyun kaldırmaç kuvveti denen e, kuralı Fahir'den öğrendim. Ve fahişin bunu esafurlar yapamayıp yani belini onların parmağını şişenin içine sokmaya çalışması beni orada şaşırtmaç kendinden aldı yöntemine sok aldı maç deymişim. ve şaşırt maç arasında gidip geldin anladım kadar benim bizim için şöyle derler zaten egecim dışarıda bir saat biz, biz dedi yer... ben derim zaten otayla yani. e, beraber ikimizi gördüklerinde derler ki fizikin kitabını bu yazdı bu da okudu. Doğru. Hatırlıyorum yani, onu ben bir kere. Yazan ben Duruş. miyim sen mi Fahir? Kitabı ben yazdım okuyun. Kusura kalma yani. Kusura kalma. Benim gibi birçok adam var yani. Senin yazdın kitabı ha. okuyan. Bu da bana onur. Belki olmuş. de sen yazdın ben okudum. Doğru da yazmadın. Yazım hatasından ben orada fırçayı da yemiş durumunda kaldım. Aslında yani. orada yani çok da şey yapma Fahir. E, sana hiç bağırılmamasına rağmen e, ne bu odanın etkisi galiba Çünkü sen normalde öyle de bir insan değilsin. Çok bağıran bir insan değil değil mi Ege? Yani şöyle bir bakıyorum. Yani nasıl? Yani faire çok bağıran mı insan mı durup dururken? Ee, bunu isterseniz. İyi <gülüyor> sonrası konuşalım. Çünkü bağırabilirim diye endişe <gülüyor> ediyorsa hayır. Odaya hadi. girip sessiz sessiz çay koymaya çalışan personelimize sor. "Harran! Ne oldu? Korktun mu?" İşte bu kaydın sonunda en son bu odadan çıkış kaydımız kısa bir kaydımızın sonunda orada fairin kendisine hiç bağırılmamasına rağmen ee, Hakkı'nın nasıl cesurca cesur savunduğunu dinleyeceğiz Gerekirse hep beraber. Gerekirse hakkım için kurt adama dönerim. Şurayı açacağız Fahir dur. Ne? Sen onu tak. Ha, önce şunu sök. şunu Şununla onu sök. Neyle? Ha. Emin değilim ama. Emin değilim. Oraya olmaz. Bir onu çevirmeyi denesene. Onu da şuradan açacaksın. Falan. Abi bu zaten açık. Onu oradan öbür onu oradan tarafa aç. Fahir'cim bu musluk açık. Şu, Şu mikrofonu şuradan, tutar mısın? Ver mikrofonumu. Fahir ee, Biraz daha su açıp taşıtma yöntemiyle Yok, Acaba şey denemek ister miyiz Heh, Mesela ya şimdi <gülüyor> Demin şeyi düzeltmeye çalışıyordum ya. Tamam tamam bana bağırma Bana bağırma Hayır, <gülüyor> En azalıyorum en aktarım oldu yöntemi en bilimsel yöntem olan Çıkışımız onunla olacak galiba Evet Şu anda anahtarı Şu anda açıyoruz aldık. Oda Oda yazısına ulaşıyoruz Ne odası Zevk odası. Zevk odası. Çocuk odası olabilir. Çocuk odası ha. olabilir. Başka Veya. ne odası olabilir? Koşun. Ama kumandaya. Kaçış Koşun. odası olabilir. Vallahi billahi. Onu da ortalık yere koy. bir reko. Bir sevap işlemiş olursun. Ortalık yere koydu bin sevap kazandı. Freedom. Hoca bitir. Hoca bitir. Hoca bitir. Hoca bitir. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Radyo Tülesi'niz Modern sabahların sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Güzel bir hafta sonu bekliyor sizi diye umuyoruz. Güzel planlar yapın. Planlarınızın arasına belki de bu nebuada.com'u da katabilirsiniz. Biz çok eğlendik. Size de gerçekten de gönülden tavsiye ediyoruz. Bu arada benim tek bir e, mutsuzluğum oldu. Sonrasında e, yalnız kaldığımda hep onu düşündüm. Bu filmlerde en çok özendiğim şey... E, Gerilim altında şakalaşmalar falan oluyor ya. Evet, bizde evet. hiç o olmadı yani. Ha, en en zorlu anlarda. En zorlu anlarda güzel bir espri anlarda. patlatan bir şey olmadı. Yani bir şey tam oradan kelepçeliyken çıkamayacağımız anda. Ay Allah, akşam da Lakers'ın maçı vardı falan. Bakers maçına iki biletim vardı gibi. Bir şey... Bu mu espri dedin senin? E filmlerde böyle şeyler oluyor e, mesela. Allah'tan yapmamışsın. Hani az önce e, konuştuk Aklıma böyle. E gelmedi ki. Zaten... E, Allah'tan yapmamışsın. Şu anda Ve daha hemen da çok bağırtabilirdin Hemen yani. aklında geliveren bir espri mi bu yoksa... Şu anda... O andan aklına beri aklına düşünüyorsun şu anda mı yani. Filmlerde böyle işte bu şeyde ne derler bir odaya kısmı diyor mesela. A takımı akşamdan maça gidecek. A takımında gidecektir diye konuşan hangisiydi? Hayır, Mr. T. <gülüyor> Mr. T. <gülüyor> Mr. T idi doğru. <gülüyor> o olmadı ya. O <gülüyor> kötü. Yapman bana çok sevindim. Öncelikle oradan başla. Ben, ben zaten yaptım, o filmlerde şeye de sinir oluyorum. Ha ben en, en çok sevdiğim şey. anda bir espri. Hani espri yapılacak zaman sanki gündelik hayatında patır patır esprileri yapıyorsun da yeri orası kaldı yani. Yapmadığın orası vardı. Orada ha, da yaptın çok güzel oldu. Tatlı tatlı bağırmaya başla. Yani, orada ben sinirlenebilirdim ve senin kalbini kırmak durumunda kalabilirdim ve de bu beni daha da bir kaotik. Yani şöyle düşünün. Cenaze evindeki yani espri gibi düşün. O tamam. gerilimi bir dağıtacak tamam. şeydi. Şöyle düşün çok heyecanlıydık. İlk defa girdik. Doğru mu? İlk Kesin defa doğru. girdik ama alnımızın sonra odaya, akıyla çıktık. Aldığımız şey akıyla 3-5 şey kopya alarak çıktık oradan. O yüzden yani o ilk defa öğrendik bazı şeyleri. Belki ikinci girişimizde o senedin atıyorum Lakers olmaz da ne bileyim Beşiktaş yani. başı diye Chicago Bulls olur mesela. Veya yani Yutahacağız maçı olur veya atıyorum San Anto Antonio Spurs olabilir veya mesela Chicago Bulls maçı olabilir. Veya Verildim. Atıyorum ben bu örnekler mu? ne yapılabilir? ben söyleyeyim. esprimi çalma, esprimi o, onu çalma. <gülüyor> Aa söyledim mi Chicago söyledim. Bulls? Söyledim. Yani bir de çok heyecanlıydı. Detroit Pistons dendi <gülüyor> Aslında bu haftaki işlerimizi de yansıdı. Şimdi biz normalde Interstellar yayınlarımızı e, ne zaman alıyoruz? Salı günü alıyoruz. Salı alıyorsun. günleri alıyoruz. Evet. Cuma günü yayınlanıyor dinleyicimize buluşuyor. Sevgili Bu sizin de çok iyi bildiğiniz gibi <gülüyor> salı günü anlıyoruz. Yani Mesela günü temizlik günlerimiz ne günü? Perşembe. Perşembe. Bizi ama yayında sanki değişmemiş. Aa değişti mi? Niye söylemiyorsun? Dinleyicilerimize bunu söylemek Hangi gün oldu? Zamanı. Pazartesi Abi niye söylemiyorsun Ee e, bize de söylemedin ya şu anda var ya yıkıldım ya. Bak bir emin ya, yani benim özelim düşündüm. Bu şimdi mi söylenir? Temizlik günlerimiz bir, iki ısınma tipimiz. Kombi mi? Merkezi mi? Ben yani merkezi sistemle ısılan bir evde oturan adam olarak kombiye geçsem... ...size söylememem gibi bir şey bu yani Ege. Yazıklar olsun Şu anda çok Ege. bozuldum yani. Ben de çok bozuldum. Nalet yani ben... gelsin. Şu anda hayata karşı duruşum değişti benim. Ben e, bunu... 3 yıldır bu böyle. Nasıl? Pazartesi. Pazartesi. Şaka yapıyorsun. Evet. Bir yalan içinde yaşıyormuşuz falan. Yani 3 yıl önce, önce. Ben, ben de... hatırlıyorum. O günü de hatırlıyorum. Perşembe sabahı program bitmişti. Hep birbirimize baktık. Ya... Evlerde de temizlik var. Ne yapacağız falan deyince ben de şey diyemedim sizin yanınızda. Bizimki yok ki bugün falan diyemedim yani. Ya bizi niye davet etmenin evi? senin eve giderdik. Sürünüyoruz her temizlik gününde be. Ya işte evde yeni için hani bülgede. Şu anda benim bütün kedim kaçtı. Valla yani ben benim de tadım kaçtı. Bir yoksa. yalan içerisinde yani eğer temizlik gününün değiştiğini söylemiyorsa ilgi bize. Kim bilir Fahir başka neleri söylemiyordur diye düşünüyorum. Ne olur beni teselli et diye söylüyorum ben sana bunu. Ben sana en güzel şekilde teselli edeceğim. Dinleyicilerimize de tavsiyem. Lütfen temizlik günlerini bildiğiniz ama gerçekten doğru şekilde bildiğiniz <gülüyor> Bildiğine insanlarla... Bildiğine değil. Evet, gerçekten bildiğiniz insanlarla gidin. Gerekirse notere gidin. Temizlik günleri orada kayıt altına alınsın hangi gündür? Beyan esaslı olmak kaydıyla ee, ve şahitler huzurunda yapılsın. Başka bir açıklaması yok. Şey de olabilir yani. Mesela ben atıyorum size perşembeleri diye yalanı devam ettiriyorum. Aa temizlik var falan diye abi bir telefon şarjı unutmuşum abi sende film var mıydı falan diye bir uğra bak bakalım evde birileri var mı ha en güzeli bir çamaşır suyu kokusu var mı şey var mı kovalar çıkmış bize falan. mi yöntem söylüyorsun sen şu anda yani ben dinleyicilerimize, dinleyicilerimize ben itiraf et. benim izleyeceğim bir şey yok suç bastırma yapıyor şu anda ee, ama biz buradan nereye ne ne, niye ne buradan ne başlamıştık ee, biliyorsunuz kayıt günlerimiz salı yayın günlerimiz ha, evet, o, cuma evet, o <gülüyor> Ve, <gülüyor> ne bu odanın bize kattığı şey <gülüyor> kayıt günümüzün Çarşambaya yani 24 saat gibi insan hayatında önemli bir sürenin. <gülüyor> Basketbolda özellikle Basketbol, 24 saat çok saat, uzun bir süre. Basketbolda çok uzun bir süre. Neler neler yapmazsın ya? ya. Bu hafta çarşamba aldık. Cuma gününe dair aslında daha az şeyimiz var. Yani, evet, iki, yani. iki gün sonraya dair şu anda zaman, konuşmamız lazım. yaklaşması oldu. Tabi Zaman kim bilir, sıkışması. Kimi ölecek bir de bu haldan. Evet Ney? kim bilir kim ölecek yani ben tatsız Öyle. konuyu açmak istemezdim Öyle, ama yani kısa, her cuma her biri... cuma biri roket her bant yayınında bir sabah programı dinlerken biri e, Twitter'dan birinin milletin paçası tutuştu vallahi ben sana söyleyeyim bütün belli bir yaşın üstündeki ünlüler yalvarıyorlar aman diyorlar yapmayın diyorlar ama gerçi bir değişiklik yaptık bu hafta çarşamba yaptığımız için ben bu hafta bir roket beklemiyorum ölümü kandırdık yani ölüme fake attık yani çok basketbol konuşuldu fake attık diyebiliriz değil mi Oktay ben çok fake yani ben ölümle mücadeleye girmek istemiyorum. E, amman aramızdan biri cuma günü ölmesin. ölmesin. diyorum. Hiçbirimizin... Aynı dileğimiz sizler içinde de geçerli e, sevgili. Tabii ki güzel. hafta sonu. Sadece cuma değil. Hafta sonu da kimse ölmesin ve herkesin Genel <gülüyor> olarak kimse ölmesin temennisiyle. <gülüyor> güzel bir hafta sonu geçirsin daha evet, da. Güzel. Önemlisi o. Cenazesiz, menazesiz güzel bir Çünkü hafta sonu. Çünkü öldükten sonra hafta sonu güzel olsa da evet. yani neye yarar? Tabii ki hiçbir anlamı Neye var. yarar? Yani zombi... o da ellerini o kadar açınca ben anlamıyorum. <gülüyor> Fazla zayıf olduğunu bildiğim için. Yani ellerimle iki tane. Zombinin sikta. hafta sonu var mı? Yok. Yok. İşte zombi hafta, hafta sonu, hafta sonu bayram tatili, kafi. yılbaşı dinlemez. Zombi. Zombi. Yaparım. Değil mi? Güzel zombiyle bitirelim o zaman sevgili Ege. Hayır. Hayır. Hayır. <gülüyor> hayır deme. Akıl bulamıyorum dediğin ben. için. De yani ne? O zaman ben söylemek zorunda kalacağım. Bu daha yıpratıcı Öyle olacak. O zaman buradan kapatelim zaten. <gülüyor> İyi bir hafta sonu dileriz hepinizle. Pazartesi sabahı görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.